Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min a'malina. Ugamaj judd l هذه felaħadja l-xadwa لَا lajla jinnoblah, ugha, xirikre. Ugamaj judd l-lil-felaħadja, l-xadwa l-lajla, jinnoblah, ugha, xirikre. Ugamaj judd l-lil-felaħadja, l-xadwa Dal, kedvesek, a mai akide dersénkben, a korábbi dersenkben, akide dersimizde, geçen haftada bir kısmını gördüğümüz, müminin melekler hakkındaki akidesinden Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen haftaki dersimizde melekler Allahu Teala'nın nurdan yarattığı ibadun mukramun diye onlara senada bulunduğu talit ettiği kendilerine ikram olunan kullardır dedi. Bu değerli yaratıklar hakkında bazı bilgiler almıştık. Onlar görevlerine göre bir takım kısımlara ayrılır demiştik. Sonra onlar Allahu Teala'ya yakın olma bakımından da kısımlara ayrılır demiştik. Onların Allah'a en yakını, En değerlisi Cebrail Aleyhisselam. Bu dört büyük melek içerisinde en değerlisi demiştik. Sonra onunla ilgili ayetler ve hadisler söylemiştik. Büyük melekler ikincisi Mikail Aleyhisselam. Sonra İsrafil Aleyhisselam demiştik bu meleklerle ilgili bazı ayet ve hadisleri size ulaştırmıştık. Değerli kardeşlerim, bugünkü meleklerle ilgili izahatın birincisi, dört büyük meleğin dördüncüsü olan ölüm meleği. Bu dört melek içerisinde dördüncüsü olarak zikrediliyor. Akide kitaplarında. E, i̇nsanların Dilinde bu değerli melek Azrail diye biliniyor. Birinci izahımız bu kısımda olacak. Şimdi bu ölüm meleğine Azrail denmesi İsrailiyat bilgilerinden bize ulaşmış, halkımıza bir şekilde ulaşmış bir bilgi. Yani bu ölüm meleğinin Azrail diye adlandırılması Değerli kardeşlerim ne Kur'an-ı Kerim'de gelmekte ne de sahih hadislerde bu meleğin ismi Azrail diye anılmamakta. Zayıf ve mevzu derecesindeki hadislerde bu şekilde geliyor. Alimlerimiz akide ile ilgili yazdıkları kitaplarda bunun İsrailiyat'tan olan bir isim olduğunu bunun üzerinde ne Kur'an-ı Kerim'de ne de sahih hadislerde bir delil bulunmadığını ifade ediyorlar. Dediğim gibi bu değerli dördüncü büyük meleğin ismi kardeşlerim sahih deliller çerçevesinde ölüm meleği olarak gelmektedir. Evet. Değerli kardeşlerim bu ölüm meleği insanların Hayvanların ve diğer canlıların melek şey cinlerden, diğer canlılardan onların ruhlarını kabzeden birçok melek var. Kur'an-ı Kerim'de işaret ediliyor buna ayetlerle. Bu ölüm meleği ise onların başı. Diğerleri ise onun hizmetinde emrinde çalışan görevli melekler. Değerli kardeşlerim. E, ayetlerde ve hadislerde e, bu melaike ve avenesi bu melek ve onun avenesi melekler kulun amellerine göre şekil almakta. Eğer kul salih bir kul ise Salih ve Allah dostu bir insan ise çok güzel surette onun yanına gelmekte. Ona korkularını izale edici bir şekile bürünmekte. Değilse, tam tersi ise yani kul, küfür ehli, şirk ehli veya Allah'a isyan eden türden ise hem ölüm meleği hem de onun yardımcıları, onu korkutucu bir şekilde yanlarına gelmektedir. Bunlarla ilgili ayetlere gelince, inşallah ben, sizi, ben size onları ulaştıracağım. Onlarla ilgili ilk ayetimiz, اَنْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ اِذَا جَاءَكُمْ الْمَوْتُ Tevaffetu rusuluna ve la yufarritun. İza ca'akumül mautu. teveffetu rusuluna ve la yufarritun. Sizden birine ölüm geldiği vakit rasullerimiz onu vefat ettirir. Onlar asla ve asla kendilerine verilen görevi ihmal etmezler hiç kimse onlardan kaytaramaz kaybolamaz kaçamaz Birincisi bu yani burada Allahu Teala'nın sizden birine ölüm geldiğinde rasullerimiz onu vefat ettirir kısmında rasullerle kastedilen Allahu Teala'nın insanların ruhunu kabzetmekle görevli meleklerini kastediyor burada. Dolayısıyla burada ayeti kerimede kardeşlerim rasul diye ifade edilen kelime çoğul olarak geliyor tekil olarak gelmiyor. Rasullerimiz şeklinde çoğul olarak geliyor. Bundan dolayı da ölüm meleğinin ona yardım eden birçok yardımcısı olduğunu aynı vazifeyi görevi yaptığını ifade ediyor alimlerin izahı ile. Biraz önce dedim ki size kardeşlerim Allah'ın kendisi için takdir ettiği ecel biten ömür biten insana eğer o salihse melekler ona güzel bir surette geliyor demiştim. Onu onunla ilgili ayeti kerimeyi size şimdi ulaştıracağım. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم وادخلوا الجنه بما كنتم تعملون ملائكeler iyi kimseler olarak canlarını almayı istediği insanlara geldiği zaman onları vefat ettirmek istediği zaman selamun aleykum size selam olsun Udhul cennete bima kuntum tamelu yaptığınız güzel amellere karşı cennete girin diyerek müjde verir halde gelirler. Şimdi bu insanlar, bu salih insanlar Allah'a iman eden, Allahu Teala'ya emirleri ve yasakları gereğince salih ameli işleyenlere ölüm ve meleği ve onun yardımcıları selam vererek geliyorlar ona. Hem selam veriyorlar ona, hem de müjdeliyorlar onları. Bu kimseler kim? İyi kimseler, salih olan kimseler, salih amel işleyen kimseler. Ayet-i kerimede ifade edilen, اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰئِكَةُ تَيِّب۪ينَ Yani çok güzel, iyi ve hoş kimselere melekler gelip de onları vefat ettirmek istediğinde, Yekuluna selamun aleikum. onlara size selam olsun derler. Onlara selam verirler. Ve udhulul cennete bima kuntum tamelun yaptığınız amellere karşı cennete girin. Yani cennetle müjdelerler önce selam verirler. Cennetle müjdelerler sonra onların canlarını alırlar. Sonra onların ruhlarını kabzederler. Ne mutlu bu insanlara, ne mutlu bu insanlara. Ama ameli salih olmayan, Allah'a şirk koşan, Allah'a iman etmeyen, inkar edenlere gelince bunun tam tersi. Bakın onlara da melekler geliyor, melekler onlara da geliyor, ne diyorlar? Elledinet, te humul enfusihim. nefislerine zulmeden, inkar ederek, şirk koşarak, emirlere itaat etmeyerek, yasaklara riayet etmeyerek, kendilerine zulmedenler. Onlara gelince, melekler onların canlarını alırken, melek leren, ma kunna gjelindje, gjelindje, tam bir teslimiyet içerisinde tam bir boyun bükmüş içerisinde biz hiçbir kötülük yapmamıştık dünyada derler. Oysaki tam tersi. Nefislerine zulmedenler diyor Allahu Teala. Bunlar tam bir teslimiyet boyun bükmüş halde biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler onlara ne diyor? Bela inna alimun bima küntüm taamelun. Aksine siz zulme diyordunuz. Siz kötülük yapıyordunuz. Elbette ki Allahu Teala sizin yaptıklarınızı biliyor. Elbette ki Allahu Teala istediğiniz amelleri hakkıyla bilmektedir. Bunu kardeşlerim bu iki ayeti Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Berabin Azib radıyallahu an rivayet ettiği bir hadiste veciz bir şekilde şöyle anlatıyor bize. Berabin Azib radıyallahu Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Mümin bir kula ölüm gelip dünyadan alakaları kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü melekler iner. Birinci ayetin tefsiri bu kısım. Beraberlerinde cennet kokularıyla kokulanmış cennet kefenleri vardır. Bu melekler mümin kulun baş ucuna otururlar. Sonra ölüm meleği gelir. O da ölmek üzere olan o salih kulun baş, kulun baş ucuna oturur. Ölüm meleği ey güzel nefis Allah'ın bağışlaması ve Allah'ın bağışlaması ve rızkına çık der ve onun ruhunu alır. Kafir bir kula ölüm gelip dünyadan alakaları kesilerek ahirete yöneldiği vakit ise kendisine yüzleri simsiyah kara yüzlü melekler iner. Beraberlerinde kıldan dokunmuş kalın kefenler vardır. Bu melekler o kafirin başucunu otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve o da onun başucuna oturur. Ölüm meleği ey pis nefis Allah'ın gazabına ve onun azabına çık der. Onun da ruhunu alır. Ayetlerin tefsiri bu hadis. Yukarıda size okuduğum size yukarıda okuduğum Nahil suresi 28 ve 32 ayetlerin tefsiri sanki bu hadis. Hangi ayetlerden biraz önce aldığım onu size not ettirmek istiyorum. Nahil suresi. Bakın kardeşlerim. 28-30 Orada bir ayet daha okumuştum size. Melek, ölüm meleğin yardımcıları var demiştim. Onu da En'am suresi 61. ayetten almıştım. Oraya da bakabilirsiniz. Size de delil sunuyorum. Dolayısıyla kardeşlerim Ölüm meleğinin keyfiyeti, vazifesi bizim için önemli. Niye önemli? Değerli kardeşlerim, İstisnasız bütün canlıların, Bütün canlıların bir gün gelip onunla karşılaşacağı bir varlık bu ölüm meleği. Ondan kurtuluş yok. Ondan kurtuluş yok. Mutlaka onunla karşılaşacak. Ömrünün son lahzasında, ömrünün son teneffüs aldığı anda karşılaşacak onunla. Onunla hangi hal üzere karşılaşmayı sever insan? O kendisine çok kızgın, çok gazap etmiş, kendisini perişan edecek bir vaziyette mi karşılaşmak ister onunla yoksa tam tersi mi? Ölüm meleğiyle karşılaştığında kendisine selam vermesini ister mi istemez mi? Ölüm meleği kendisine canını almak üzere geldiğinde selamun aleyküm demesini ister mi? İstiyor, i̇stiyor mu? Kendisini cennetle müjdelemesini istiyor mu? Hepimiz istiyoruz hem de nasıl istiyoruz? Şu çabalarımız şur şurada konuşmalar. Buraya toplanmaların gayesi bu değil mi? Son anımızda iman ve salih amel üzereyken Allah'a kavuşmayı istemiyor muyuz biz? Şuraya niye geldik biz? Ben size niye konuşuyorum bunları? Vallahi billahi bunun için konuşuyorum size. Ne konuşuyorsam size, buraya çıkıp size ne konuşuyorsam, neyi anlatıyorsam son nefeste Ölüm meleğinin bana selam vermesini, beni cennetle müjdele, müjdelemesini istiyorum. Tek gayem bu. E sizin gayeniz de bu inanıyorum ki. Yoksa buraya gelmezdiniz şu soğukta. Sıcacık eve gitmek varken, akşam yemeğini yemek varken, çolukla çocukla haşir olup, onlarla gülüp oynamak varken, terk ettiniz buraya geldiniz. Bunları benden dinlemek için. Yani bir bir nevi dininizi öğrenmek için. Öyleyse kardeşlerim, öyleyse kardeşlerim, <gülüyor> Allahu Teala'nın kitabında geldiği gibi, wala temutun ne illa ve entum müslümun olmamız gerekiyor. Sizler sadece ve sadece Müslümanlar olarak ölün diyor ayet kerimede. Kim bir peygamber çocuklarına bunu nasip eder? Nasihat ediyor. Ve illa ve muslimun. Sakın ha! Müslüman olmanın dışında bir halle ölmeyin. Sadece ve sadece Müslümanlar olarak ölün diyor. Kim bunu söyleyen? Allah'ın nebilerinden bir nebi kime? Çocuklarına. Yani o, onların şahsında aynı zamanda bize nasihat. Öyle değerli bir nasihat ki kardeşlerim öyle değerli bir nasihat ki Allahu Teala çok beğendiği için bu nasihati çok hoşuna gittiği için kıyamete kadar okunacak o değerli kitabında onu zikrediyor. Onu bize okuyor hikaye ediyor biz onu namazlarımızda okuyoruz Sayır vakitlerimizde okuyoruz nasihat alalım diye. Biz de aynı şekilde olalım diye. Kardeşlerim mutlaka ve mutlaka biz Müslüman olarak ölmek durumundayız. Çare yok. Eğer ölüm anında cennetle müjdelenmeyi istiyorsak, cennetle müjdelenmeyi istiyorsak, hangi Müslüman ölmek üzere, yatmış yatağına veya ayakta nasıl olursa olsun. Bazı insanlara ölümün nasıl geleceği belli olmuyor. Ama genel rahatsızlanıyor, hasta oluyor, yatıyor. Ve öleceğini kesin kesbiliyor. Artık bundan sonra kalkış yok. Başlıyor çocuklarına nasihat etmeye, vasiyet etmeye. Tabii bu salihler için. O anda Ölüm meleğinin kendisine gelip de selamun aleyk demesini ve cennette müjdelenmesini istiyorsa, Kardeşlerim kendisini yaşarken, sağlık halindeyken, Allah'a iman, Allah'a itaat üzere alıştırsın kendisini. Bundan vazgeçmesin. Kardeşlerim, Bir insanın dünyadaki gayesi neyse ölüm anında o gaye tahakkuk ediyor. Hangi hal üzere yaşamını devam ettiriyorsa o hal üzere canını veriyor. Çünkü dili bütün uzuvları ona alışıyor. Onun haricinde bir şekilde can vermiyor. Öyleyse teavud dediğimiz... İnsanın alışması, alışkanlık peyda etmesi İslam üzere olmalı. İslam akidesi üzere olmalı. İslam'ın salih amelleri üzere olması çünkü akıbeti onunla neticeleniyor. Çünkü son nefesi onunla noktalanıyor. Değerli kardeşlerim, ölüm meleği ile ilgili size duyuracaklarım inşallah bu kadar olsun. Çünkü birkaç tane daha melaike var. Allahu Teala çok da duyurmayı istediğim, arzu ettiğim birkaç tane daha melaike var. Onlara vakit kalsın istiyorum. Bugün size duyuracağım melek nevilerinden ikincisi kardeşlerim. Muakkibat takip edici melekler. Allah-u Teala her kuluna istisnasız her kuluna onu önünden ve arkasından onu önünden ve arkasından takip edip muhafaza eden melekler var. Buna el melaiketül Muakibat ismi veriliyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hadisi seriflerde de geçiyor. Bu melekeler kulları önünden ve arkasından gece gündüz koruyor, takip ediyorlar. Buna delalet eden ayet-i kerime ise değerli kardeşlerim Rahat suresi 10 11. 11. ayet-i kerime. Rahat suresi 11. ayet-i kerime. Bakın ne diyor Rabbimiz. "Lehu muakibatun min beyni yedehi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Onun önünden ve arkasından takip eden muhafız melekler var. Onu Allah'ın emriyle muhafaza ederler. Onu Allah'ın emriyle muhafaza ederler. İmam Bukhari'nin sahihinde 555 numarada rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, Sizi, sizi gece ve gündüz murakabe eden, takip eden melekler var. Melekler var. Bunlar, bu melekler sabah namazında ve ikindi namazında nöbet değiştirirler. Nöbet değiştirirler. Yani gündüzün nöbeti sabah namazından başlıyor ikindi namazına kadar. Gece nübeti ikindi namazından sabah namazına kadar. Allahu Teala kullarını en iyi bildiği halde o muakkibat meleklere sorar, kullarımı hangi halde buldunuz, hangi halde onları terk ettiniz. Melekler derler ki, ey rabbimiz, kullarını yani takip etmekle mükellef olduğumuz sorumlu olduğumuz kullarını namaz halinde bulduk namaz halinde onları terk ettik. Namaz halinde bulduk onları namaz halinde terk ettik. Allahu Teala Allahu Teala kullarına kullarına kendi katında sadece ve sadece kulluk için var ettiği ismet sıfatıyla müttasif meleklerini Kullarının lehinde şahit yapıyor biliyor musunuz? Melekler ne diyor bizim için? Ey Rabbim bu kulun gündüz takibi için beni vazifelendirdin. Ben koruma vazifesini aldığımda nöbet başladığında benim için o namaz kılıyordu. Nöbeti bir başka gece nöbetçisi olan meleklere devrettiğimde yine namaz kılıyordu. Yani onlar bizim lehimize şahit. Kardeşlerim melekler bizim velilerimiz. O kadar değerli yaratıklar ki bunlar. Melekler bizim velilerimiz. Bir ayeti kerimede biz diyor melekler bizim için. Cennete girdiğimizde girerken bizi cennete sokuyorlar. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin velileriniziz, yani dostlarınız Dünya hayatında da sizin dostunuz, ahiret hayatında da biz sizin dostunuz. O kadar değerli yaratıklar ki bunlar bizim için istiğfar ediyorlar. Onun için melekler bizim için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli. Dünya hayatında da bizim için istiğfar ediyorlar, bizim için dua ediyorlar ve bizim dostlarımız. Allahu Teala'nın katında bizim şahitlerimiz. Bizim için neye şahitlik ediyor onlar biliyor musunuz? İbadet ettiğimizde şahitlik ediyorlar. istediğimizde bu değil mi zaten bizim? Biz Allahu Teala'ya niçin kulluk ediyoruz? Bizi kulluk için var ettiğinden dolayı. Var olma gayemiz bizim Allah'a kulluk. Bu kulluğu ederken de Allahu Teala bizim lehimize olarak Kıyamet gününde, Kıyamet gününde kafirler, münafıklar, müşrikler cehenneme girerken biz cennete girdiğimizde bunları niye cennete sokuyan dediğinde, bunları niye cennete sokuyon ey Rabbimiz? Onlar da kul, biz de senin kulunuz. Bizi de sen yarattın, onları yarattığın gibi dediğinde melekler ne diyecek? Siz Allahu Teala'nın emrine isyan ederken bunlar Allahu Teala'nın Emrine itaat ediyordu. Bizim lehimize şahitlik edecekler. Her şey bizim lehimize şahitlik edecek inşallah. Onların da aleyhine şahitlik edecekler. Düşünebiliyor musun? Bu muakkibat melekleri kardeşlerim sadece müminlere has değil. Kafirler içinde söz konusu bu. Münafıklar içinde söz konusu, müşrikler içinde söz konusu, günahkarlar içinde söz konusu. Düşün bir kafiri, Bir müşri, bir münafı. Gündüz görevli melek geliyor kendisine sabahleyin. Görevi devralacak. Bu ne yapıyor sabahleyin? He? Yatahta. Namaza kalkma yok. Rahmana, Rahmana kulluk adına kıyamı yok. Rahmana kulluk adına belini bükme ruku yok rahmana kulluk adına en şerefli yerini secdeye yere koyma yok ne var hayvan gibi yatma var hayvanlar onlardan çok daha üst ikindi vakti geliyor bu ne yapıyor dünya meşgalesine dalmış o anda Allah'a isyan halinde belki Allah'a şirk halinde Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiyor. Mümin ne yapıyor? Tam tersi. O anda da Allahu Teala için kulluğun gereği olarak kıyam halinde, ruku halinde, secde halinde. İşte melekler onların aleyhine şahitlik ederken bizim şahitlik ediyor. Bu muakkibat melekleri. İbni Abbas radıyallahu anhuma biraz önce size okuduğum Ayeti kerimeyi tefsir ederken yani Rahat Suresi 11. ayeti tefsir ederken ayette geçen takip eden, takip edici meleklerle kastedilen bu takip edici ifadesiyle kastedilen Allahu Teala'nın kulların önünden ve arkasından onları takip eden, muhafaza eden melekler Onlar kulları Allahu Teala'nın kul için takdir ettiği kader gelinceye kadar onları muhafaza eder, korur. Ama kul için Allahu Teala'nın takdiri söz konusu ise onu kendi haline terk ederler ta ki Allahu Teala'nın yeryüzünde irade ettiği meşiyeti olan kaderi olan emri yerine gelsin, etsin diye. Bir başka ayeti i kerimede kardeşlerim En'am suresi 61. ayette "Ve Ibadi, O kullarının üzerinde mutlak hakim, mutlak hükmünü yerine getirendir. Ve yursule hafaza. O sizin üzerinize muhafız melekler gönderir." Hafeze aynı zamanda muakibatın diğer bir ismi diyor alimler bu ayeti kerimenin tefsirinde kardeşlerim. Bazılar her ne kadar onu keramen katibin diye tefsir etse de İbn Abbas ve benzeri büyük müfessirlerin ifadesine göre o muakibat meleklerin diğer bir ismi. Bir başka melek nebi kardeşlerim kiramen Kâtipi, değerli yazıcılar, değerli yazıcılar, kardeşlerim, bunları bilmemiz, bunların varlığına olan bizim ilgimiz, marifetimiz, kendimizin lehine istisnasız biz yaşarken her ne sözü söylüyorsak. Her ne kelimeyi fiili sarf ediyor isek, yapıyor isek bunların hiçbiri araya gitmiyor. Şu kamera var ya beni çekiyor şu anda kayıt alıyor. Bundan daha dakik olarak hepimiz istisnasız her neyi söylüyorsak, her neyi yapıyorsak kayıt altına alınıyor. Unutmayın ha. Şu kamerayı Çekim başladığından belli her seferinde izliyorum. Her seferinde kendimin hatalı olduğunu görüyorum. Bir şeylerde yanlış yaptığını görüyorum. Siz de hayatınızı bu şekilde murakabe edin lütfen. Çünkü kayıt altına alınıyorsunuz. hemi de bir tane değil. Bu bir tane. Şu kamera bir tane. Sizin iki tane kameranız var. Sizde iki tane kamera sizin aleyhinize ve lehinize olarak kayıt yapıyor sizin için ve benim için ve bütün insanlar ve cinler için kayıt devam ediyor kardeşlerim. Biraz önce dedim ki şu kamerada ki çekimi ben bilgisayara atıyorum ve izliyorum. Ne söylemişsin? Orada yanlışlarımı kendim tespit ediyorum. Yanlış yaptığım zaman. Hata ettiğim zaman hataları görüyorum. Siz de bunu bilmek ister misiniz? Bilmek ister misiniz bunu? Öyleyse kendinizi muhasebe edin. Kendinizi muhasebe edin o zaman. Kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor bizim. Kardeşlerim yarın bir gün Bu sizin lehinize ve aleyhine, aleyhinize olan bu çekim ve kayıt sizin önünüze divan halinde, kitap halinde gelecek. Vallahi billahi gelecek. Allah söylüyor bunu. Şu kiramen katibin dediğimiz bu görevliler yapıyor bu işi. Hiçbir şey araya gitmiyor kardeşlerim. Vallahi billahi hiçbir şey araya gitmiyor. Ne sözlerden ne fiillerden. Burada ayetler okuyacağım size. Şimdi bu ayetleri okuyacağım size. Bunları delillendireceğim. Hiçbir amelimiz arıya gitmiyor. Hepsi kayıt altında. Hiçbir sözümüz arıya gitmiyor. Hepsi kayıt altında. Bir kelime dahi olsa arıya gitmiyor. Vallahi billahi arıya gitmiyor. Kaf suresinde ne diyor bakın. Rabbimiz. Onun sağından ve solundan iki melek onun sözlerini ve işlerini kaydetmektedir. Sağından ve solundan, sağdan ve soldan kul her neyi söylerse kaydeder. Bakın ayetin devamında insan her neyi telaffuz ederse diliyle onu söyler ise hazır olan melek onu kaydeder. Boşa gitmez, arıya gitmez. Kaf suresi 17 ve 18 kaydedin söylediğim ayetleri. Deli söylüyorum size. Kaf suresi 17-18 bakın bir tane ayet ne diyor. Onun sağında ve solunda iki tane melek var. Onun konuşmalarını ve fiillerini kaydalmakta, yazmakta ve kaydalmakta. Bir başka ayet-i kerime Câsiye 29. Bakın Rabbimiz ne diyor? Câsiye 29. Hâza kitabına Amel defteri burada kitabına. İşte bu bizim amel defterimiz. Yani sizin aleyhinize ve lehinize kaydettiğimiz defter işte burada. Yentîkûleyküm bil hak. Sizin aleyhinize hak olarak konuşacak. Sizin aleyhinize olarak hak ile konuşacak. İnna kunna nestensihu ma kuntum tamelun. Kuşkusuz ki biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk, kayıt ediyorduk, yazıyor idik. Allahu Teala'nın kelamında yanlış bir şey olamaz. Allah'ın kelamında yalan bir şey olamaz. Bunu düşünmek Buna ihtimal vermek kişi kafir yapar. Allah'ın kelamında yanlış bir şey olamaz. Yalan bir şey olamaz. Haşa ve kelle. Ne diyor bu kiramen katibinin vazifesini anlatırken bize Rabbimiz Ve inne aleykum lehâfızîn Kuşkusuz ki sizin üzerinizde hafızlar var. Hafız, yazıcı, ezberleyici, kayıt edici. Keramen katibin onlar değerli yazıcılar. Ya ma'tef alun yaptıklarınızı bilirler. Yaptıklarınızı bilirler. Sonra haza kitabuna bil hak. İşte bu hak olarak sizin aleyhinize konuşan bir kitaptır. Bir kitabımızdır. Sizin aleyhinize konuşuyor yani. Yani bizim Üzerimizde yaptığımız fiiller hakkında, konuştuğumuz sözler hakkında konuşuyor bu kitap. Onları anlatıyor. Hepimizin kitabı bize verilecek kıyamet günü geldiği zaman. Hakka suresine bakın bir tane. El Hakka suresine bir tane bakın Allah rızası için. Bugün gittiğinizde hepiniz, Bugün evlerinize gittiğinizde hepiniz rica ediyorum lütfen Allah rızası için hemide. Hakka suresini okuyun. Her insana bu kiramen katibinin dünyada oluşturduğu lehine aleyhine o kaydı o kayıdı, o kayıt olan defteri Allah kıyamet gününde sahibine verecek. Kim o kitabı sağ tarafından aldıysa çok sevinecek. Çok sevinecek. O kadar çok sevinecek ki o kitabı alacak ailesine alın şu kitabımı benim okuyun diye övünecek. Ailesine gelecek diyecek ki alın şu kitabımı benim okuyun. Çok sevinecek. Ve diyecek ki bu kitabın bu kadar güzel bir şekilde geleceğini zaten biliyordum ben. Niye? Dünya hayatında Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşadı. Onun için biliyor o onun öyle geleceğini. Ama kafir, müşrik, münafığa gelince, günahkara gelince ona bu kayıtların içerisinde bulunduğu kitap, Ya arkasından ya da solundan Allah'a irtica ediyoruz. Ya arkasından ya solundan verecek. Ya leyteni lem'ute kitabiye diyecek. Keşke bu kitap bana verilmeyeydi. O da o kitabın kendisine verilmemesini temenni edecek. Sevinme yok. Sevinme yok. Perişanlık var. Kahrolma var. Bitme, tükenme, acıların en alasını, en büyüğünü, en kötüsünü tatma var. Cehenneme gitmeden önce başlıyor acı. Keşke bu kitap bana verilmeyeydi. Keşke bu kitap bana verilmeyeydi diye temenni edecek. Kardeşlerim, kamera çalışıyor. Şu kamera benim için nasıl çalışıyorsa... Her birimiz için sağımızdan ve solumuzdan kamera çalışıyor. Bu kiramen katibiyim var ya bunların görevi bu. Kameraman. Tabir uygunsa eğer günümüz lehçesiyle çalışıyor bunlar. Evet. Her kim kitabının bu kameranın oluşturduğu kayıtların içerisinde bulunduğu kitap sağ tarafından verilmek istiyorsa arzusu bu ise ona göre hareket etsin. İstemiyorsa tersini istiyorsa bu kayıtların içerisindeki kitabın kendisine sol tarafından verilmesini istiyorsa veya arkasından verilmesini istiyorsa ona göre hareket etsin. Ona göre hareket etsin. Allahu Teala icbar ediyor mu bizi? Kardeşlerim Allahu Teala bizi icbar ediyor mu? Bize yolunu açmış, göstermiş. Bize yolunu açmış, göstermiş. Ayetlerde Allahu Teala dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin diyor. Ben onu serbest bıraktım. İman ve küfürde Allahu Teala bizi zorlamadı. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bize bir ihtiyar bıraktı. Öyleyse biz Müslüman kardeşlerim, değerli kardeşlerim, biz İslam'ı, imanı seçelim. Ona göre hayat yaşayalım. Çünkü bu hayat bitiyor bitmeyen bir hayat yok tükenmeyen bir hayat yok bu yaşam bu yaşam hem iyi insanlar için söz konusu hem kötü insanlar için söz konusu yani doğma, büyüme ömrü yaşama sonra ölme Herkes için kardeşlerim, bundan kurtuluş yok ki. Dünyada en fazla yaşayanlar, en fazla yaşayanlar bilene vefat ediyor. Bin sene yaşayan insanlar da vefat ediyor. Bin sene yaşayan, dünyada bin sene kalan insanlar yaşıyor, vefat ediyor. Cinler de öyle, hayvanlar da öyle, bütün canlılar için böyle, bütün canlılar için. Hatta cemadat için bir yaşam var ve onlar da yavaş yavaş tükeniyor. Bir gün gelecek hiç kalmayacak. Allah-u Teala dünya için böyle bir kader tayin etmiş. Yani gökler için de böyle bir kader tayin etmiş. Yaşam sınırlı, belirli bir zamana taalluk ediyor. Ondan sonra yok oluyor. Yok olmayacak. Yegane, ebedi hayatın sahibi alemlerin Rabbi Allah. Onun dışında bütün canlılar için yaşam mahdut ve sınırlı. Birimiz diğerine göre 10 sene fazla yaşıyor, 20 sene fazla yaşıyor. Birimiz diğerine göre 100 sene fazla yaşıyor mu? Belki. Dünyada en fazla yaşayan şu anda, dünya üzerinde en fazla yaşam süren insanlar 120 yaşında, 130 yaşında duyduğum kadarıyla. 150 yaşına ulaşmış çok nadir insanlar var. 200 yaşında hiç yok. En fazla ömür şu anda anlatıldığı kadarıyla Japonlarda, Çinlerde bilen orada duyuyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. 130, 140, 150 yaş diyorlar. Atıyorum 200 seneye çıkarsınlar biri. Sonra ne olacak? 900 sene, 950 sene yaşayanlar var kitabı. Kitabımızın bize anlattığı kadarıyla. Bin sene yaşadığınız farz et. Ne olacak ki sonra? Sonra yine yok olacak. Sonra yine yok oluyor. Baki Allah. Sadece o. Ondan sonra hesap. Ondan sonra bu kiramen katibinin görevi olan kayıt karşımıza çıkıyor bizim. Gel bakalım. Falanca saatte, falanca yerde, şöyle dedim. Falanca gün, falanca mekanda şöyle yaptın. Hepsi karşımızda. Allah'ın salihleri, Allahu Teala'nın sevdikleri rızasını koyduğu kimseler Ha umukrau kitabiye alın benim kitabımı okuyun. Çünkü içinde yüz güldüren, gönlü inşirah ettiren ameller var. Seviniyor. Alın benim kitabımı okuyayım diyor. Hemen ehrine koşuyor. Sonra ben bunun böyle güzel olacağını zaten biliyordum. Öbürü, tersi. Ya leyteni lem utiye kitabiye. Keşke bu kitabım bana verilmeyeydi. Çünkü içinde ne var? Helaki var, helaki. Öyle insanlar var ki keşke helak olaydım. Cehennemin müvekkeli melek var biliyor musunuz? Malik. Cehennem ahalisi diyor ki ey Malik Rabbine rica et bizim işimizi bitirsin biz yok olalım. Cevap ne? Cevap ne? Defolun gidin diyor onlara Cehennem ahalisi Malik'e geliyor oranın sorumlu meleği var. Zebanilerin başı, başkomutanı, tek sorumlusu. Ey Malik Rabbine söyle bizim işimizi bitirsin. Yani biz yok olalım. Aldıkları cevap onları daha çok perişan ediyor. Ey Rabbim akıbetimizi hayr eyle. Bizi salihlerden eyle. Bize salih amel işlemeyi nasip et. Bu, bugün bu dersi bitireyim istiyordum. Bitiremedim. Önümüzdeki haftada devam edeyim mi yoksa çok kısa cümlelerle bitireyim mi? Bitireyim mi bu hafta dersimi? Peki. Biraz daha bana sabredin o zaman. Değerli kardeşlerim, Rabbul Alemi'nin Münker ve Nekir isimli melekleri var. Bunlar da kişi vefat edip de mezara girdiğinde kulun yanına gelip onu soru, sorguya çekmekle müvekkel. Görevli melekler, Münker ve Nekir. İki tane melek var. Kul vefat edip de e, kabrine defnedildiğinde, onun mevta'nın e, arkadaşları, ailesi defin bitip de ayrıldıktan sonra o ölünün yanına geliyorlar onu mezarında keyfiyetini, nasıllığını bilmediğimiz bir şekilde oturtuyorlar mezarında. Bunun, bunun bu şekilde oluşunu bize Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kardeşlerim, buralarda akla mecal yok. Buralarda akla mecal yok. Akıl buralarda Tasdikle memur. Küçücük kabirde nasıl oturacak yok. Tasdik var burada. <gülüyor> amenna ve saddakna var. Eğer haber sahihse bizim başımız gözümüz üzerine. Mesela burada haberin sahih olması. Ondan sonrası bize tasdik olarak yeter resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'nin 1338 numarada tahriyiz ettiği hadiste bakın ne diyor. Münker ve Nekir isim, ismi verilen kulu kabre defnedildiğinde sorguya çeken iki tane melek kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiği zaman o arkadaşların ayakkabılarının sesini işitir. Sadece bu o an için işitme kardeşlerim. Buraya da dikkat çekmek istiyorum. Ona iki tane melek, gel melek gelir, bunlar ölüyü oturturlar ve ona üç tane soru soruyorlar. Hadislerde geldiği gibi. Üç tane soru soruyorlar. Men Rabbuk. Ve men nebik. Ve ma huwa dinük. Üç tane soru. O kadar basit ki. Rabbim kim? Dinin ne? Nebi'yim kim? Ne kadar basit değil mi? Üç kelime. Herkes söyler bunu. Burada okumuş olmak, cahil olmak, efendime söyleyeyim, medrese görmek, okul görmek, bilmem ne olmak gerekmiyor. Çoban olmak veya ilahi. Üç kelime çok basit. Benim Rabbim Allah, benim dinim İslam, benim Nebi'yim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu bir insan... Söylemesi zor mu kardeşlerimiz? Hı? Değil. değil. Ama Allah kime kolaylaştırdıysa onun için kolay. Allah bu üç kelimeyi kime kolaylaştırmışsa onun için kolay. Herkes için değil. Kendisini bizden daha çok akıllı olarak, zeki olarak, becerikli olarak gören niceler var ki bu kelime kendilerine sorulduğunda ah! Bilmiyorum. İnsanlar bir şeyi diyordu ben de onu diyordum diyecekler. resul Ekrem'in bize haber verdiği kadarıyla. Ah diyecekler ah. Müşrikler ve kafirler ah bilmiyoruz diyecekler. Ya bir insan dinini bilmez mi? Bilmiyoruz diyecekler. Münafıklara gelince ah insanlar bir şeyleri söylüyordu ben de onları tekrar ediyordum diye. İnsanlarla beraber o kelimeyi tekrar ediyor. Evet, Münker ve Nekir'in görevleri bu. Bizi kabirde oturtacaklar, bize bu üç kelimeyi soracaklar. Ben bunu iyice bir izah etmek istiyordum ama ona vakit yok. Bu kadarla yetirmek istiyorum Çok geç olur o zaman. Çok geç olur. <gülüyor> Bitirmeyin haftaya izah ederek. Haftaya melekler devam eder. Yani önemli konu. Şimdi ben bunu izah etmeye çalışırsam, çünkü meleklerin orada görevi sadece bu değil. Cevap verenlere bir takım müjdeler verecek. Haftaya. Bir takım onlara ikramda bulunacak. Öyle bırakıp gitmek yok. Cevap veremeyenlere bir takım şeyleri var, sigaya çekecekler. Öyle kendi haline bırakmayacaklar. Peki, burada durayım. Haftaya aynı konuya ele alalım o zaman. Meleklerle ilgili. Kadın. Olur mu? Peki.